أعوذ بالله السميع العالمي من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحطرون بسم الله الرحمن برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذين وصفين صدور الناس من الجنة والناس صدق الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحين القيوم قواعد العقايت ترسلين في Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ölümden sonra gerçekleşecek hadiselerle alakalı verdiği haberlerin e, sahin hadis-i şeriflerde zikredilen hususların e, hak ve gerçek olduğuna iman etmeden e, hiçbir kimsenin imanı kabul edilmez. İman etmedikçe, Müslümanım diyen biri bu konulara iman etmedikçe, e, Allah'ın dinde imanı kabul edilmez. Yani Müslüman sayılmaz. Diye metinde, Akadim Metin'de i̇mam Gazali ve el i Sünnet bunda müttefiktir. Bu konulara işte misal verirken ders e, ne verdi? E, Münker-Nekir suali. Yani kabirde ölümden sonra ilk e, gerçekleşecek olay. iki meleğin sorgu sual yapacağı. Onu anlattık detaylarıyla. Yani tabi bütün tafsilatıyla diyemem ama. Önümüzdeki şehlere göre. Ondan sonra e, kabir azabı hak ediyorsa veya kabir nimeti gerçekleşiyor. Ondan sonra e, mizan yani mahşere çıkılacak. Tabi arada birçok olay e, olabilir ama e, tabi kabir ile ilgili de izahlar yapıldı. Hem cisme e, tealluk ediyor acısı. Hem ruha tahlık ediyor işte. Ondan sonra. Sonra mizana. İnanmak yani mahşerde terazi kurulacak. İnsanların amelleri e, iyilikleri, kötülükleri onda tartılacak. Geçen dersimizin konusuydu. Şimdi geldik. Bunların hepsi ne, neyle, ne e, örnekler, neyin teferruatı? E, ölümden sonra gerçekleşeceği Rasulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bildirilen e, konularla alakalı hususlardır. Şimdi sırat da, sırat köprüsü de tabii insanın ölümünden sonra, diriltilmesinden sonra, mahşere çıkışından sonra tahakkuk edeceği kesin olan e, inanmamız icap eden bir konudur. Onun ve en e, tü'mine ve en de olur. Tabii bu eee metne göre değişiyor değişiyor. Fakat bir e, Müslüman işte la yu'taqabelu imanu abdin diye başlar. Ve ne şüphesiz şu bir gerçek ki la yu'taqabelu gerekli dersen başına yani o bağlantı yerine atfın matufun aleyhine götürüyorum konuyu ki anlaşılsın. La yu'taqabelu kabul olunmaz imanu abdin. Hiçbir kulun imanı kabul olunmaz. Yani Müslüman sayılmaz. Hatta yu'mine, iman edene kadar neye? bir us ekhbara bi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerin olacağını haber verdiyse, neden sonra ba'del mevdu. Ölümden sonra nelerin gerçekleşeceğini haber verdiyse, bunlara inanana kadar imanı kabul değil. İnanması lazım. İşte oradan geldik üç tane mesele yani e, Münker-Nekir suali, sonra kabir azabı, sonra mahşere çıkıştan sonra e, mizanın kurulması. Şimdi geldiğimiz nokta ne buyuruyor? Ee, ve en yu'mine iman edinceye kadar işte oraya bağlıyoruz. Hatta yu'mineye yani. inanıncaya kadar, iman edinceye kadar hak ve gerçek olduğunu kabul edinceye kadar, tasdik edinceye kadar ikrar edinceye kadar. İkrar da dille söylemek. Dilsiz değilsen dille söyleyeceksin. İnandığını niye kalbine gizleyesin? Ee, neye inanacak? Bi enne surata e, şüphesiz surat Ee, köprüsü diyebildiğimiz eee efendim imtihan noktası hakkun haktır ve gerçektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Zira e, hakkında ayet-i kerimeler vardır, e, hadis-i şerifler vardır ve icma-i ümmet vardır. Bakın memşebidi Bu eserin şarihi Murtaza Zebidi'yi büyük allame Muhaddis Lugavi her bütün İlimleri cem etmiş büyük bir zat Ne buyurur? Sabitün bil kitabı ve sünneti ve icmaül ümmeti Kitap yani Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerine sabit ne buyurur Ve imminkum illa variduha Sizden hepiniz Ona uğrayacaksınız Yani cehenneme uğrayacaksınız Ha cehenneme Geliyor ayette Meryem suresi E, cehenneme peygamberin ne işi var? E, efendim Şehitlerin, sıttıkların salihlerin, velilerin ne işi var? Cehenneme niye uğrasın? كَانَ عَلٰى رَبِّكِ حَتْمَنْ ya. Rabbin bunu üstlenmiş kesin karara bağlamış ve bu olmuş bitmiş bilin. Bu Bunun asla tehallüf etmesi yani geri kalması düşünülemesi. Çünkü Rabbin buna karar verdi. Kesin karar. Ama hepiniz diyor وَاِنْ <gülüyor> مِنْكُمْ Sizden hiç kimse yok ki illa Mutlaka vâri düha, cehenneme uğrayacak. E şimdi bu vâti nasıl anlayacaksın? Çünkü neden? Hadis i Şerifler'de beyan dediği üzere sırat köprüsü nerenin üstüne kuruluyor köprü? Cehennemin üstüne kuruluyor. Onun için sıratı geçmeyen de cehennete gidemiyor. Herkes o sırattan geçiyor. Ama ne halde geçiyor? Şimdi kısaca anlatacağız. O e, geçiş neyin üzerinden olmuş oluyor? Cehennemin üstünden olmuş oluyor. Onun için kesinlikle cehenneme herkes uğrayacak ama kimisi çok susuzlu. Zor kurtulacak, kimisi şimşek gibi, kimisi kuş gibi, kimisi rüzgar gibi. İşte anlatılacak hadis şeriflerle okuyacağım bütün hadis şeriflerin kaynaklarında e, beyan ederek. E, had, ayetle sabit اَسْتَاهُ لَا وَاِنَّ la لَا يُمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ Ahirete inanmayanlar عَنِ السِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Sırat köprüsünden tögezlenip cehenneme düşecekler. Buyuruyor. Bu da ayet ile sabit. Sonra hadis-i şerifler çok zaten şimdi O hadis okuyacağız. Ondan sonra efendim Sahih-i Müslim en muteber kaynak Sahih-i Müslim'de var. Ondan sonra Efendim e, Bukhari-i Şerif'te Rikak kitap babında var. E, kıyamet günü olacak kısaslarla ilgili bukhari Şerif'in hadisinde var. Şimdi onları okuyacağız. Ondan sonra Efendim, hakim-i Müsterdirek'inde var zaten onlarda olduktan sonra ona ilk kaynaklar, onlardan aşağısında. Yüzlerce binlerce e, maslarda, mehrajda bulmak çok basit. Ve icma ümmet var. i̇cma ümmet ne demek? Ümmetin alimlerinin her dönemde bulunan, her asırda bulunan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki sahabe-i kiramdan bize kadar. Yani ilahiyattan bir hoca inkar etmiş efendim. İmamat ipten birisi reddetmiş falan bunun. Bunlar İrabet maliyou ki. onlar kim ya? Sonra son deli bile olamaz. Bunlar kim? Ümmetin icmağını temsil edecek e, ulemadan değiller ki. Yani Kur'an yüzüne zor okuyan adam var ya. Yüzüne zor okuyan adam. O da kimse hafızım geçiriyor falan. O hafız olanlarda e, boş versen. Yani onlar da te, Arapça bilmez. Lugat bilmez, tefsir bilmez, hadis bilmez, fıkıh bilmez, hakait bilmez, şey bilmez. Yani nerede bu bizim okuduğumuz ayetlere, hadislere mana verecek adam? Kaç kişi var? Onun için e, yani onların doçentlikleri, e, profesörlükleri sizi kandırmasın. Onlar icma'ı fark edecek, ümmetin birliğini bozacak, delecek, yaracak e, yani bir alim sınıfından değiller ki hani bir meselede imam azam efendimiz itiraz etse veya imam ebusi gibi itiraz etse veya imam malik veya imam şabib rahmetullah bel yani süfyan sevrî süfyan Uyayne, işte ibrahim nehaî dünya kadar müsteit ya yani bunların bir meselede kabul etmemesi falan hani icmâa bozar diyebilirsin ama sen şimdi onların hepsi ittifakla kabul ettiği bir meseleyi asr ı sonraki sahabe-i Teba'yı Teba'yı kabul ettiği bir mesele. Şimdi i̇şte dünyanın sonunda gelen bizler reddetmekle din adına efendim hangi hükmü çıkarabiliriz ortaya yani bizim burada ne etkimiz var? İlmimiz ona göre onlara göre hiç konuşulacak bir şey değil ya itibar edecek biliyorsun. Solda sıfır bile değil ya. Onun için icma-ı sabittir e, şeriatın bütün delilleriyle. Kitapla, sünnetle, icmâmetle sabit olan bir hususu inkar eden Müslüman olamaz. Onun için ne buyuruyor? Sıratın hak olduğuna inanmadıkça bir kulun imanı kabul edilmez. Ondan sonra... Şimdi sıratın ne olduğunu anlatıyor. Ve ve sırat nedir? Cisrun. Bir köprüdür. Cisr köprü. Öyle köprüdür ki memdûdün uzatılmıştır. Ne üzerine alamet mi cehennem. Şimdi köprü niye lazım oluyor? denizdir, deredir, e, barajdır, göldür, gölettir falan onun üzerine hani e, geçi, geçiş için. Bu da neyin üzerine kurulmuş, uzatılmış? Efendim cehennemin sırtının üzerine. Metin sırt demektir. cehennem cehennemin sırtına yani cehennemin tam üstüne e, efendim, kurulmuştur. E, evvelkiler ve ahirkiler yani Adem aleyhisselamdan beri bütün insanlar oradan e, mükellef kullar. E, geçmek mecburiyetinde bırakılacaktır. Çünkü cennete gidecek olanların e, durağıdır, geçiş e, noktasıdır. E, ona efendim e, uğramadan e, kimsenin cennete gidemeyeceğini Kur'an-ı Kerim açıkça Meryem suresine at ile beyan ediyor. E, bu ad-ı Kerime'yi kimi inkar edebilir? E, bu ad-ı Kerime'nin manasının böyle olduğunu kim inkar edebilir? Oca da Şahuddin Karafi rahmetullahi. Ondan sonra eee ve şair bu büyük allame bunlar. Eee Elin Kat'il-i İtikad isimli kitabında ejikle diyor. Diğer ulema da beyan ediyorlar. Eee Sırat köprüsünden geçmedikçe cehenneme cehenneme uğramadıkça kimse cennete giremez. Zaten eee İbn Hacib'in İbn Hacib büyük allamadır. Onun akidesinin eee de geçiyor. Tahrirul Matâlib isimli eserinde geçiyor. Ee, zaten tefsirler dolu. Meryem suresine hati e, ayet, ayet rakamı 71. ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde hangi tefsire girerseniz zaten ve minkü lavâric cehenneme e, uğramadan e, yani kimse kalmayacak. Rabbin söz verdi, karar verdi. Yani ale rabbih hatmen maqtiyah. Sonra nencilledin ettek. Sonra takva sahiplerini dünyada iman etmiş, haramlardan sakınmış işte derecesine göre takva sahiplerini kurtaracağız. Yani sıratın üstünde cehenneme uğruyor ama cehennem altta kaldığı için onları kurtaracağız. Ve 72. ayetler. Ee, ama zalimleri tabii en büyük zulüm şirk Allah'a ortak koşmak. Kul hakkına girmeye zulüm diyoruz. Ya Allah'ın hakkına girmek nasıl zulüm olmaz de şirk el zulmü ben büyük zulüm şirk Allah'a ortak koşmak. Onsa da işte içki kumar faaş fuş büyük günahlar olmak üzere tabi. zulmedenleri e, diz üstü çökerticez çünkü köprüden geçemeyecek. Diz üstü even çökecek çünkü çok ince. Şimdi onları tarif edecek. Hz. Şeriflerden aldığı üzere nereden bilsin? İmam Ghazal ne bilsin? İbn-i ne bilsin? İmam Karafi ne bilsin? İmam Maturidi, İmam ne bilsin? Ayet ve hadise dayanmak zorunda. Din nakille sabit olur. Hele itikadi konularda zayıf rivayetlerle bile e, e, hüküm sabit olmaz. Çünkü itikadi konularda sahih ve manen mütevatir olması gerekiyor. Öbür türlü sen adamın imanı kabul edilmez. Nasıl diyebilirsin? Ama sahih hadisler, âet-i de sarı ifadeler veya işaretler, bazen de işaret olur. Ondan sonra ama hadis-i şeriflerde onun tefsiri, tebyini şerh izahı mutlaka bulunur. Öyle olduğu zaman inanmak zaruret olur, şart olur. Ona inanmadan imanın kabul edilmez. Çünkü ne demek? Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti böyle tefsir etse de, sahabe böyle tefsir etse de Onlar anlamamış haşa ve ben öyle sırat köprüsü meprüsü nerede? İnanmıyorum. E niye inanmıyorsun? E çünkü ne anlatıyor? Cehennemin sırtının üzerine kurulmuş. Ehaddü daha keskin. Ehaddü hiddetten geliyor. Hiddet Türkçe'de bir hiddetlendi falan deriz yani keskin. Sirke küpüne zarar verilen lafı da var ya yani keskin. Hadid demir ya. Ehaddü daha keskindir. Ne de minnesi seyfi? Kılıçtan. Ee, yine Hakimin e, müstedrekinde, Müslüm'ün şartlarına e, uyuyor bu rivayet. Sahihtir dediği hadis Selman Farisi radıyallahu Teala an yani Efendimiz'den gelen rivayette اَنَّهُ مِسْبِحَدِّ Musa Yani usturanın keskinliği gibi keskin. Kılıçtan daha keskin Kılıç da tabii öyle kılıç olur. E, ki, kör olur. Öyle ustura olur, kör olur e, efendim. onu konuşmuyoruz. En keskin kılıç, en keskin ustura. Ha. Ondan aheddü daha keskin. Ne demine? Seyfi kılıçtan, işte usturadan. Ondan sonra edek o daha ince. erakku da bir nüshada erakku da var. Aynı mana geliyor. Rakık ince demek. Dakik de ince demek. Ve dekku daha ince. Ondan sonra Hadis-i Şerif'te edekku diye yani Sahih-i hadisteki ibarede hadiste bir öyle hatırlıyorum. Ve daha ince dinen şari tüyden kıldan daha ince. Ben size hep diyordum bazılarda sohbetlerde. Bunu koca karı lafı zannetmeyin. Kıldan ince kılıçtan keskin. Kıldan ince kılıçtan keskin. Bu sahih Müslim'de e, işte Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Buhari, Müslim. Sahi Müslim'de geçen hadis-i şerifte bu zikrediliyor. Sen de diyorsun ki koca lafı. Kıldan ince nasıl bir şey ya? Kılıçtan keskin İşte aynısını söylüyorum İmam-ı Gazali. İtikadın metninde, şerhinde de değil ya. Ehattü daha keskin minesseb-i kılıçtan Ve dekku daha ince neden mineşşârati kıldan Şâri olur, şâratı olur. Bu böyle. Peki. Ya şimdi işte bunları tevil etmek lazım. Yoruma açık şeyler, kıldan işte ince kılıçtan keskin olan bir şeyin üzerinden e, insanlar e, nasıl geçebilir? Allah Allah. Allah Teala geçirirse geçer. Sen bunu anlamayacak ne var? Şimdi cambazlar var. Şimdi ne onlar? onlara? Okkabaz mıdır, cambaz mıdır? İki cambaz bir ipte oynamaz lafı var. Onlar neyin üzerine geçiyorlar? Hem de en tehlikeli işte altında uçurum olan veyahut ateş potası olan veyahut işte efendim ırmak olan bilmem ne en tehlikeli bir şeyin üzerine ipi uzatıyorlar. Gerdiriyorlar. İp, ip o cam bazlığa çıkıyorlar. Bunlar yarışmalar oluyor dünyada. Her yerde var. O cam çıkıyorlar. Yani bir ayak kadar değil ki o ip. Ayağın üzerinde sabit duracak kadar değil E bir de iki ayak. Bir, bir onu atacaksın, bir onu atacaksın. E bir de şimdi zaten başı ve Ben zaten düz yolda böyle böyle gidiyorum. E, şeylerim, reflekslerim ayaklarda kalmadığı için şekerden dolayı mesela o devamlı sen deleme ve düşme tehlikesi var. E, onu konuşmuyoruz. Sağlıklı bir adam, efendim o ipin üzerinde o kadar yüksekte baş dönmesi yaparsanız, sağını soluna yüksekte olunca normal insanın bile başı dönüyor. nasıl geçiyor Geçen var mı? Var. E burası dünya. Anladın mı? Burada harikulade olaylar. Yani ancak mucize peygamberlere mahsus, keramet evliyaya mahsus, onu konuşmuyoruz. Bunun dışında e, imkansız olan şeyler, Harikulade olaylar, e, normal vatandaşlar tarafından e, no, e, mümkün görülecek şeylerden değil. E demek ki dünyada bile mümkünse, ipin üzerinden e, geçiyorlarsa, geçen varsa, bu Allah'ın Celle Celaluhu kudretiyle, e, halkıyla, yaratmasıyla, takdiriyle geçebilir. Ya allah Teala kuvvet, güç yaratmadan başını bir döndürse düşer aşağı. Mevla geçirtiyor. Peki burada cambazı e, incecik ipin üzerinden geçirten Allahü Teala e, yarın sırat köprüsünde Müslümanları şimşek gibi geçirtemez mi? Elbette kaldır bulan hepsi hadis-i şeriflerde yer almış. Şimdi ya, Hakimin müstedrekinde e, Selman Farsi hadisi dediğim Teala teala'nın hadis-i şerifte 8.801 rakamlı hadis-i şerif 5. cildin 49. sayfasına geçiyor. E ne buyuruyor? Ve yuz'u sıratu sırat köprüsü cehennemin üstüne kurulur, konulur. Ne gibi misli hatil Musa. Usturanın keskinliği gibi. Müslim hadisinde kılıçtan keskin buyuruyor. Eee hakim müstedrekte geçen rivayette Selman Hadisinde radıyallahu anh usturanın keskinliği gibi keskin olarak sırat kurulur. O zaman melekler derler ki Allahü Teala, onlar biliyorsunuz bu işleri efendim, yönetmekle müvekkel görevli. Men tücizü alâhazâ. Men kimi geçirteceksin? Cevaz geçmek ya. Nezene alâhazâ. Bu köprün üzerinde yani ustura gibi keskin, usturadan daha keskin. Efendim kıldan ince, bunun üzerinden Ya Rabbi sen kimi geçirteceksin? Yani cennete gitmesi için onun geçmesi lazım. Feekulu <gülüyor> Allah-u Teala cevap buyurur. tüm min galkı. yarattığı mahlukatımdan, insanlardan e, ve cinlerden, e, müminlerden e, dilediğim kullarımı geçirteceğim. O zaman feekulu melekler derler, Sübhaneke ma'abednâ ke hakka Ne büyük Allah'ın senin 90 sıfatlardan, acizlikten, güçsüzlükten, muradının tekarlufünden, istediğin bir şey yapamamaktan tenzih ederiz Ma'avedler <gülüyor> ki hakkay ibadetike. Bir sana hak ettiğin şekilde ibadet edemedik. Melekler ki günahsız. La <gülüyor> asoon Allah Allah'ın emirlerini hiç istanetmezler. Wefalun <gülüyor> emarun. Ne emr olunuyorsa onu yaparlar. Yuseb bihunelliyle ve ne var başka ette. Gece gündüz tesbih zikre devam ederler. hiç gevşeklik etmezler çünkü uyku ihtiyacı yok, abdest bozmaz, abdest olmaz, erkeklik yok, yok, cinsel ihtiyaçlar yok, hiçbir mani mevani'i yok. Hiç fütür yok, la kevşeme yok. Onlar bile diyorlarsa biz Ya Rabbi sana hak ettiğin ibadetinle ibadet yapamadık. E biz neden öyleyiz? İki rekat teheccüde kalkıyorsan, efendim, gece namazına kalkıyorum. İşte efendim bir Yasin okusa üff! Bir de Tebârek'e ekler sonra imam Azam oldum zannedecek kendini, yani, Kur'an'ı hatmettim zannedecek ya. Zaten beş vakit namazı kılanlar bile ne kadar kendini dindar zannetmeye başladı. Öte taraftan namazdan önce sonra ne çanaklar kırıyorlar ama işte beş vakit namaz. en niye? Memlekette beş vakit kılan kalmamış da bu kıldığı için büyük adammış da çok mübarekmiş de falan. Ya kardeşim sen şu melekler ya Rabbi senin hak ettiğin ibadetini biz E, muvaffak olamadık diyorlar yani. Tencih ediyorlar. Sen, ben ne konuşuyoruz ne iddiasındayız ya? Ondan sonra yine Sayın Müslüman Müslüm hadis-i şerifinde e, kitab İman, onda kitaplar var. Bab yani mahasında kitap demek. Müslüm zaten kendi kitapta. Sahi-i Onun içindeki baplara da kitap deniyor yani. eli İman kitabında. E, bu hadis-i şerif e, zikrediliyor. E ne buyuruyor sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme? Yud-u Rab'u kurulur, vurulur yani işte El-Cisur'u o köprü, sırat köprüsü nevzene alâ cehenneme, cehenneme tam üstüne sırtına altı cehennem yani efendim kurulur. فَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ İman eden salih kullar on üzerinden geçerler. Ne gibi? Katar fil ayn. Tarfe tul ayn içre derler Osmanlıca tabiriyle. Bu kelimelerin yarısı da e, ikisi Arapça da e, içre yani Türkçe veya Farsça diyelim. Tarfe tul ayn ne demek? Göz açıp kapayacak kadar zaman içinde yani. Katar fil ayn göz nasıl kırpmak? işte şu Bu ne kadar bir şey. O köprüyü geçerler. Allah Allah. Halbuki bin sene çıkışı var. Bin sene tüz, tüzlüğü var. Bin de inişi var. Anladın mı? Üç bin sene. Üç bin senelik mesafeleri. Ondan sonra efendim üzerinde bir de ne var? Yedi tane karakol var. Ben bunu Almanya'da bir sohbette yapmıştım. Arkadaşlara bulun dedim de şimdi o yedi karakol da tevkif var. Tevkif, Türkçeleşmiş artık. Tevkif edildi. Yani tutuklandı, tutuklanma var. Yani durdurulma var. Tevkif. Vakıftan geliyor. vakf Vakıfe durmak. Vukuf durmak. Orada durduruluyor. Her bir e, karakolda e, sorgu şual var. Şimdi tam e, sırasını unutmuş olabilir mi? 20 seneden evvel idi. Ama Almanya'da o sohbetler vardı. Almanya'dan gönderilen sohbetler arasında bakılabilir. Adını unutuyorum o gittiğim yerlerin. Orası Frankfurt'a yakın bir yer idi. Böyle çok uzak değil. İlçe gibi. Orada birkaç kere de gittim o cami şerife. Hocafendi de tanıdığım sevdiğim bir hocafendi. İyiydi tabii şimdi bilmiyorum. Allah selamet versin. Hayatta ise Oradaki sohbette bunu işledim, tembih Gafilin isimli eserden İmam Semerkand'in. Yedi durak noktası var i̇şte O sohbet bulunursa belki onu sitede öne çıkarırız. Siz hani izleyin. onu izlemeniz lazım. Çünkü şu anda o derste değiliz, İtikat dersindeyiz. Şimdi orası bir nevi teferruata giriyor çünkü itikatta şimdi. Genel konular sıratla ilgili konuşulması lazım. Ama işte oradaki duraklamada neden sorulacak? İşte efendim mutlaka namazdan sorulacak. Namazdan su. Bin sene namaz teftiş ediliyor. Bin sene. Ö öbür bir durakta hatta şunu iyi hatırlıyorum. Emri bil ma'rif ne yani? Kar. iyiliği emretmek kötülükten ne etmek? Yani bana ne mü dedin? Ne lazımcılık ettin? Yoksa bildiğine göre ayet ve yani helal ve haram hususunda insanları uyardın hanımını. Oğlunu, kızın, çoluğunu, çocuğuna. Doğruyu söyledin mi? Yani bu en zayıf olduğumuz nokta. Bu konu dahi bir te, e, durakta e, bin senede bu nesan bölüyor. Bak yedi bin sene eder 7 durakta. Anladım mı? Müminlerden müminleri her Müslümanım diyen değil tabii ki. Ne dedimse salamet isteyen müminler, muttaki, takva sahibi müminler. Geçerle. Katar filan göz açıp kapayıncaya kadar. Bu en kısası. Ve Kelberkî Kimisi şimşek çakması kadar. O biraz belki daha biraz kalıcı olur saniyelerle tabii. Kimisi şimşek gibi. Hani yine eee Hocaefendi'den dualarında Osmanlı'dan kalan dualarda ne diyoruz? Ya Rabbi, Sırat göb üsten berki gibi geçip geçtiğini bilmeyen zümre ilhake. Berki khatif. Berki şimşek, khatif gözü kapan. Yani bir, bir, bir çaktığı zaman insanın gözünü gözün ışığını kapıyor. Yani gözünü kapatmak zorunda kalıyorsun. Bakılamıyor. Gözün ışığını kapıyor. Efendim hızlı alıyor yani. berk Katif gibi. Geçip geçtiğini bilmeyen. Yani geçmiş sıratı geçtiğinden haber yok. Yani o kadar hızlı ki. Zümre'ye ilhak eyla. Amin Ya Rabbi. Bizi de onlardan ele. Zaten e, sıratı geçip cennete girerlerken e, diyorlar ki Ya Rabbi e, sen Kur'an'da bize kasem etmiştin E, kesin karar bildirmişti. وَاِمْ مِنْ كُمُولَهِ وَاَرِدُوا Herkes cehenneme uğracak. E, biz cennete kapısına geldik, cehennem görmedik. E, Mevla Teala ne bulacak? مَرَرْتُمُوهَا Siz geçerken cehennem vardı, siz de üstünden geçiyordunuz. Altı cehennem idi. Ama cehennemin ateşi sönük idi. Sönük olduğundan siz fark etmediniz. Hatta yine meşhur rivayetten geçiyor ya. Bütün hoca efendilerden dinlemişsinizdir. Cüz yâ mü'minû fe qadadu fe enûru ke lehebî Bütün tefsirler de var. Ey mü'min çabuk geç. Senin imanının, amelinin, namazının, zikrinin, nuru benim alevimi söndürecek. Az daha kafirlere de ateş kalmayacak. Onları yakamayacağım yani. Çabuk geç. Transit. Onun için kimisi gözü açıp kapayacak kadar kısa zamanda, kimisi şimşek gibi, gözünün ışığını kapan şimşek gibi Kısa zamanda ve kerrihi kimisi rüzgar gibi. Yani biraz daha yani göz açıp kapamaktan biraz daha fazla e, zaman geçiyor. Ve kattayri kuş gibi süratli gidiyor kuşlar. Çok süratli gidiyor ama şimdi rüzgar kuştan hızlı gider. Anladın mı? E, şimşek rüzgardan hızlı çakar kaçar. E, göz açıp kapamak şimşekten daha hızlı olur. Yani onun için ileriye doğru daha ağırlaşıyor. Yani ameline göre. Ve ke ecavidil hayli. En kaliteli ecavid yani ceyit. Çok kaliteli. E, iyi binek atlar gibi süratli koşan atlar. Öyle yani cins atlar var ya. Arap atı mesela cinsdir e, Süratli koşan atlar gibi. veya işte yani bu şimdi at tabii e, kuştan daha yavaştır. Ne kadar hızlı olsa da kuştan daha yavaş. Yani hızlı giden kuşu konuşuyorum öyle. Ee, kanadı, yaralı, e, nenem karı gibi giden kuştan bahsetmiyoruz yani şimdi. En hızlı giden kuştan atı mukaisetsin ama kuş hızlı gider. O zaman rikâb, binekliler gibi mesela şimdi e, diyelim ki kaliteli bir atın üzerinde değil de katırla gidiyor. Deveyle gidiyor. E, bunlar da e, yani tabii ki yaya giden ne göre iyi durumdadırlar. Ama tabii ki e, Atlan gidenden daha yavaş giderler. Anladın mı? Bu böyle bak nasıl tasnif yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahih-i Müslüm hadisinde bak bunların hep hadis-i şeriften. Nasıl tasnif yapıyor? Göz açıp kapamaktan yani saniyeyi onunla anlatıyoruz yani. En ufak bir zaman dilimi diyoruz tabii ondan daha ufakları da var da. Göz açıp kapayacak kadarı misal veriyoruz saniyede. Şimdi oradan ileri getirdi getirdi. Binekli e, gidenler gibi. Fena cin. Şimdi bu insanlardan bazısı necat bulacak. Müsellem'ün. Selamete çıkarılacak. Yani bu şimdi zaten dünyada bile köprüden geçerken Boğaz Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Yavuz Sultan Köprüsü buralardan geçerken sünnet olarak okunması, sünnet olan dua nedir? Rabbi Sellim. Siz köprüden geçme duası diye bir şey duydunuz mu? Her şeyin duası var. Allah'ım ey Allah, Rabb'im ey ben Rabb'im, sellim, selamete çıkar. Yani köprüden selametle geçmeyi nasip et. Çünkü orada zelcel olur, deprem olur, köprünün tahtası kopar veyahut çelik halat kesilir veyahut bir efendim bombalama olur, yani her şey olur. Köprüdesin çünkü. Ayağın yere basmıyor. Ayağın yere basa ne olur? Yere basa da Allah yerin dibine geçirir. Ama Ee, Allah'tan kaçış yok da Celle Celaluhu. Onun için dua var Allah'a. Allahümme Rabbisellim ey Allah beni selamete çıkar. Yani köprüden e, selametle geçir. E, dünyadaki köprüde bile bu varsa ya ahirette sırat köprüsünde ne kadar dua lazım. Ama orada dua para etmiyor. Dünyada dua ettiysen orada amel işlediysen orada geçiriyorlar zaten. Orada dua para etmez. Müsellem'in on, yani onun için diyorum selamete çıkarılmış. Kimisi kurtulmuş selamete çıkmış. Hızlı geçmiş gitmiş. Hiç efendim bir e, tehlike, şiddet, zorlukla karşılaşmamış. Ve mahdûşun murselun. Kimisi de mahdûşun e, biraz yıpratılmış, tırmıklanmış. İşte bir derdik ya torna den geçirilmiş yani. E, tırmıklanmış, işte yara bere almış yani. Ama murselun sonunda salınmış, bırakılmış. Çünkü e, Sırat Köprüsü hakkındaki sayı hadis-i şerif kelali bu. Minnar yani ateşten neleri var? Çengelleri var. Şimdi köprünün altı cehennem ya. O cehenneme çeken e, çengeller, askılar var. O çengeller, askılar sana takılırsa çekti seni aşağı. E şimdi sen Müslümansan e, o, efendim, salih amel işlediysen, takva sen, haramlardan sakındıysan, mümkün tebe, o işte şimdi berk Katır gibi, şimşek gibi işte. Temiz saydığımız şekillerle geçiyorsun, gidiyorsun cennete. Rabbim cümlemize nasip eyleye amin. Allahum sallihe aleyhi salli ve salli Muhammed ve aleyhi ve Ona çengel takılmaz. Ama yayan kaldıysan, seni kim yaya bıraktı? Kim seni yaya bıraktı? Amelin. Sen niye göz açıp kapayacak, hızlı gitmek varken gidemedin? Niye rüzgar gibi geçemedin? Niye şimşek gibi geçer, efendim, cennete gidemedin? Hadi o kadar hızlı gidemedin. Niye efendim e, kuş gibi gidemedin? Niye... E, ...süratli ata binen gibi gidemedin? Veya niye deveye binen gibi katırabilen gibi gidemedin? Merkepli gibi gidemedin? E gidemedin. Kim geri bıraktı seni? Amelin geri bıraktı. Onun için... ya e, amelin... E şimdi kurban vacip, kurban kesmiyorsun. Paran var mı? Var. Nasıl olacak şimdi? اَظَّمُوا دَهَا يَاكُمْ فَاِنَّا عَلَى الصِّرَاتِ بَطَعَيَاكُمْ Keseceğiniz kurbanlıkları büyük seçin. Koyun cinsinden seçiyorsan koç, büyük. İnekse büyük. Yani paran varsa konuşuyoruz da. Paran yoksa zaten vacipti. Çünkü sırat köprüsünde onlara bineceksiniz. İşte sırat köprüsünden geçişte. E bu nedir? Efendim, ameldir. Salih ameldir. وَنْحَرْ kurban kesabı بِمْ emrine اِمْتِسَالِدِرْ E sen bu emri tutarsan amel ettin. E tamam. E sen şimdi niye merkep bulamıyorsun, binek bulamıyorsun, kaldın yayan, sırat gömürüsünde binlerce sene yaya gideceksin. Bu kolay bir şey midir? E neden? Amelin geri bıraktı seni. Fela hacının oğlusun, şeyhin torunusun, kutbul ektabın, gavsül evtadın, şunun buyrun bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Bukhara hadisinde. Men ebtae bi'i ameluhu lem yusri'i bi'i nesebuhu. Bir adamın ameli onu geri bıraktıysa, soyu sopunun şerefli olması, faziletli olması, babasının atasının falan onu hızlandıramaz, süratle öne geçirtemez. Çünkü neden? İnsanı ameli geri bırakır. İmansızlık konuşmuyoruz, imansızlık zaten. Gün burdu cehenneme oda, sorgusal yok yani. Ama imanı olan da işte böyle, mahdûşun, murselün. <gülüyor> Tırmalananlar olacak. Çünkü neden? Çengeller takılıyor, aşağı doğru asılıyor. Bu sefer adam çengelden aşağıdan, köprüden kendini atayım derken adamlar böyle e, bazı kere böyle şeyler yapıyorlar. Kimisi rol yapıyor, kimisi işte istediğini koparana kadar yok bir kıza aşık olmuş, onu bana verirlerse bilmem bir şeyler yapıyorlar. Polisler de uğraşıp duruyorlar, köprüde yollar tıkanıyor falan. Devamlı bu tatbikatlar var. E şimdi e, hakikaten atlamak isteyen zaten köprüden asılıp da öyle beklemez. O zaten işte polis gelene kadar iniyor dibine. Ama öbür işte şartlarını yerine getirmek isteyenler falan, böyle ellerini tutmuşlar. Böyle de görüyoruz haberlerde de rastladık yani. Efendim, canlı da rastladık yani, canlı da köprüden geçerken de rastladıklarım oldu. Efendim, gece vaktinde oluyor eşleri. E, köprünün şeyine, korkuluklarını asılmış. E şimdi bu, bunun zarar görme tehlikesi var yani. çengeyi tutamayabilir elleri. E çünkü yarım saat, bir saat orada konuşuyor. Onlar onun pazarlık ettiği kişilere telefon ediyorlar falan falan. Bunlar oluyor. Bir saat, iki saat köprüyü meşgul eden, tıkatanlar ol E şimdi sen burada işte tırmalanmalar var. Cehennemin çengeli de sana takılırsa, asırlısı aşağı doğru seni çekerse, o zaman e, tabii ki bir yer, bir yerlerini de tırmalar yırtar yani. Ama işte o tehlikeden sonra cehennemin içine, girmeyip de o çengellere takılık alıp asılık alıp falan yani bu ne demek? Amellerinde e, haramlar var, günahlar var falan ama de cehenneme girmeden cennete gidebilecek. O nurselin sonra salı bırakılır. Yani oradan e, kurtar, kurtarılır çengellerden. Düz yoluna devam eder. O da öyle cennete gider ama ne var yara bere almak, var tırmalanma ne var o riske girmeye, o heyecanı, o pani yaşamaya, cehennem, altın cehennem ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Dünyanın en ufak bir ateşine e, elin ayağın değsin, istiyor musun? Buna nasıl bütün vücudu kömür olsa, efendim yine ölmek de yok ya. Devamlı acı çekmek var. İnsan bunu göze alır mı yani? Sevgili Allah'ımız bizi yaratan, yaşatan, yediren içine, Rabbimiz... Zaten ibadeti hak ediyor yani. Nimetlere şükür olarak bunu yapman lazım. Niye bundan kaçıyorsun ya? Bak şimdi geliyorum. önümüzdeki cuma gecesi cuma cumartesiye bağlayan gece yani yarın değil yarın cuma gecesi yarın değil öbür gece yani cumartesi gecesi cumayı cumartesiye bağlı Recep Şerif ayın ilk gecesi dualar %100 kabul olan gece ibadetle hiyadenen cennet vacip olan gece tevbe ayı giriyor müjdeler olsun istifadenlere buyurulan gece ay giriyor Recep Şerif Allah'ın ayı haram ay günahlarda katlanıyor şeyaplarda katlanıyor cumartesi oruç var Recep'in gün orucu Üç senelik günahlara temizlik ve kefaret. Sen ne diyorsun? Cehennemle arasında 70 hendek konuyor. 2 her hendek hendek dediği yani bir tarafıyla bir tarafının Türkçeleşmiş hendek. Türkçede de hendek deniyor. Efendim, Arapçasıdır esasen. Hendek Arapçadı. Khandak. E, yerle gök arası kadar. Yerle gök arası kadar uzak 70 tane hendek konuyor cehennemle arasına. Cuma gün orucunun yani bu cuma önce cumartesi günü orucu derken Recep'in birinci gün orucu yani bu sene cumartesi denk geldiği için. Bak ne sohbet yapıldı ne muazzam e, namazlar tarif edildi ibadetler tarif edildi. Recep şervan hürmet hele iki gece zannedi bütün konu hemen hemen iki gece üzerine. Geçen cumartesi yaptığım sohbet. Onu yine sitede öne alsınlar yani çünkü iki gece sonra geçmiş olacak. Bir daha sene gelir Recep'in biri ama İlk gecesi sen var mısın? Bu sene bile var mıyız belli değil iki geceye, üç geceye kim öle, kim kala. Ama kardeşim dinleyin bunları. İki, i̇ki saatten fazla sohbet yapıldı hadi. Sırf o konuda bile bir buçuk iki saat, sırf o konu konuşuldu yani. Recep Şerif aynı ilk gecesi hakkında. İlk günü, hakkı, orucu hakkında. Ne olur size ya? Ne olur size? Dinleyin, dinletin. insanlara link atın. Etinle bunu kardeşim. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Re istemiyoruz. Bir derdimiz yok. Hepimiz cennete gidelim. Birbirimize acıyalım. Allah da bize acısın ya. İmanımızı, itikadımızı tahsiye edelim şu derslerle. E sonra diğer haftalık sohbet Lalegül'de yaptıklarımız onlarla da salih ameller işte gününün gecenin ibadetlerine teşvik ediliyor. E i̇nsan biraz e, kıymetli mevsimleri bilecek. Hangi mevsimde, hangi e, mal kar eder? Bunu mahsulü yetiştiren bilmiyor mu? Ne zaman ekecek, ne zaman ekecek bilmiyor mu? Hangi pazarda daha para eder? Bilmiyorum. E sen de ahiret e, tarlası et. Dünya mezraatül ahiret. Dünya ahiretini ekin tarlasıdır. Burada ekeceksin, ahirette biçeceksin Mezra'idir ahiretin bu fani. Tedarik görmeyen bunda, görür anda tufani. Ne demek? Yani burada e, tedarik yani mal temin eden adam şimdi yazdan, bahardan, kış için stok yapacak biraz daha. İşte konserve midir, kurutma mıdır, bilmem, bilmem ne, şudur budur. Kış gelince ot yok, ocak yok. Şimdi tabii seralar çıktı. Ama mevsiminde olan gibi olur mu? E, kenara biraz bir şeyler koyacaksın, tedarik göreceksin. Yoksa e, yağmurda, çamurda, selde bilmem ne, evde un yok, ekmek yapasın. E, fırına da gidemezsin. Tedarik, ne olacaksın yani? Bu dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Bunda salih amelleri, Ee, seni cennete götürecek. Seni sıratı geçirecek. Mizan'da sevap kefesini ağır getirecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna Havz-ı Kevser'inden içmene vesile olacak. İman ve salih ameller. Bunlar tedarik görmek yerindesin. Şimdi bu şimdi görmesen ne zaman göreceksin? Öldükten sonra kabirde bu iş düzelmez. Mahşer'de 50 bin sene bu hesap düzelmez. Mükelleflik bitiyor. Şu anda dünya bunların tarlası yani. Ekin tarlasındasın. E ne ekiyorsun? Maç kaç Sevgililer günü Ondan sonra Efendim Noel Filmler Diziler Farz namaz kaçtı Farz oruç geçti Zekatın hesabı belli değil hiçbir alam öyle haramlar diz boyu Demir Nasıl geçeceksin sıratı yani Tırmalanıp da e, Kurtulsan salı bıra bırakılsan Öp de başına koy Ya düşersen altına, bak ne bulur ve mektüsün finari cehenneme, cehennem ateşinin ortasına içine efendim köprüden aşağı e, tökezlenip e, tersine döndürüp a böyle ayakta gideyim derken tersine cehenneme e, atılanlar olacak buyuruyor. Turum budur. Kimisi şimşek gibi geçecek, bir. Takva sahibi, mümini haramlardan sakınan, emirleri tutanlar, yasaklardan kaçanlar. Kısa ifadesiyle. Kimisi tökezlenecek. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ya, ümmetimden bir adam gördüm, sıratta tökezlendi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de murakip gözlüyorum metinin durumunu. Yezhufü târaten, rayituracilev'in ümmeti, E, A'lâh-sırat, sıratın üzerinde bir ümmetlenen bir adam mahşerde Allah Teala şimdiden gösteriyor ona orada yaşanacak olan şey. Bazı kalkabiliyor biraz yürü, yoluna yürüme ama o sonra bir tökezliyor bir daha e, affedersiniz zehf o demek kıçının üstüne e, düşüyor. Yani tepe taslak cehenneme düşmek değil de e, yani oturuyor yerine artık başı dönüyor veyahut da gidemiyor ileri. Ondan sonra ne yaptı? Fe cahetü salatu aleyh Bana okuduğu salavatlar geldi. Salavat-ı şerife bana okudu. Salavat-ı salam Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. O salavatlar geldi. Onu elinden tuttu. Fe ehhezet hübiyedi. Onu elinden tuttu. Ondan sonra fe cevvezehu cennete geçirdi. Çünkü ne dedik sana? Amelin seni geri bırakır. Amelin seni tökezletir. Amelin seni oturtur. yoldan eyler, cennete gitmekten engeller. Ama amelin de varsa salatü selam gibi, abdest gibi, namaz gibi, zikir gibi, Kur'an katmi gibi, sadaka gibi, zekat gibi sayısız salih ameller faziletli ameller. Recep Şerif'in ilk gecesini ihya gibi, 15. gecesini ihya gibi, Miraç gecesini ihya. İlk cuma gecesi raga bi ihya gibi. Yani sıfır Recep'te bile kaç tane gece saydım? E, gündüzden orucu gibi varsa amelin. Gerisi elinden tutar. nurani bir surete bürünür, seni elinden tutar. Kimsenin sana yardım edemeyeceği, destek çıkamayacağı o noktada e, seni ayağa kaldırıp cennete götürür. Mevzu bu, bütün mesele. Amele taluk ediyor. Şimdi eli i Sünnet'e göre sırat göbüsü vardır, vardır ama yoruma müsait değildir. Ne demek yoruma müsait değildir? İşte efendim öyle bir sembolik, temsili Mustafa İslam oğlu konuşmayın ya. Temsili, sembolik ne demek ya? Hadis-i şerifte sana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ustura gibi keskin, kılıçtan keskin, kıldan ince efendim o çengeller var, bir ne. bu kadar tarifat yapıyor sen alakalıyorsun işte o, öyle bir şey yok da öyle şeyin üstünden nasıl geçebilsin? O kadar ince, e, kıldan ince bir şeyin üzerinden insan nasıl geçebilir? Ya sen ne konuşuyorsun? Bunların hepsi tabi mutezile, mutezile bilden. Kaynaklı tabii bütün bu ilahiyatların bozulmasının sebebi Mutezile akidesi fikriyatını buralara neşrettiler. Efendim Hüseyin Ata gibi adamlar bu işin başını çektiler. Ondan sonra bütün ilahiyatlar, ondan sonra gelenler de e, aynı hezeyanları savurdular. E, e şimdi demin ne dedim? Canbaz ipin üstündeki dünya delikler diyarı değil. Öyle olduğu halde geçiyor demek ki o, olabiliyor yani. Sen ahirette Allah nasıl آدم geçir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular ki سألوا لأن سألوا أن şerifidir. Hazreti Enes أن سألوا أن radıyallahu teala bir adam sordu. Ya Resulullah keyfe سألوا kafiru سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن سألوا أن اَاتْ كَرِمَةَ نَبُرْ اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى بُجُوه۪م Mahşere çıktıklarında cehenneme doğru haşredilen, sevk edilenler var. Neyle gidiyorlar? عَلٰى بُجُوه۪م Yüzlerinin üstüne basarak. Yani normalde ayağına basarak gidiyorsun ya, onlar da yüzlerini üstüne, kafalarının üstüne basarak yüzleri aşağıda. Böyle gidecekler buyuruyorlar. Kur'an söylüyor bunu. Sumem mebku ve Hem sağırlar oldukları halde, dilsizler oldukları halde, körler oldukları halde. Mevam cehennem. Gidecekleri son durak cehennem. Ama mahşerde o mesafeyi cehenneme gitene kadar e, yüzlerine basarak, kafalarına basarak gidecekler. E bu, bu nasıl olur? Bu uşuldan başka adetler de var ya. ala. Cehennemin içinde de suratların üzerine diyor. O ayrı. Burada mahşere haşırdan bahsediyor. Öbür adet cehennemin içinde de e, yüzden yüzüne süründürülecekler buyuruyor. فُوْقُوْمَسْسَ <gülüyor> سَقَر Cehennemin bir adı da sekar. Kur'an-ı Kerim'de geçer birkaç yerde. E, Sekar'ın e, dokunmasını tadın bakalım. Dokunması yani, yakması yani. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu sorulunca ne buyurdu? اِنَّ الَّذ۪ي اَمْشَاهُ عَلٰى رِجْل۪ي فِي الدُّنْيَا قَادِرٌ اَنْ يُمْشِهُ عَلٰى Dünyada adamı ayaklarının üstünde yürütmeye kadir olan Allah ahirette de mahşerde de cehennemde de yüzünün üstüne yürütmeye kadirdir. E kadar. E şimdi bu tevile müsait olsaydı, yorumu açık olsaydı, o demek değil sembolik, temsili bilmem ne olsaydı, hiç hadis-i şerifte böyle dünyada ayaklarının üzerine, yani... O işte onun acı çekmesinden, sıkıntıya düşmesinden kina yedir, mecazdır, müstahardır bilmem ne. Ne alakası var? allah Teala Habibi e, bize efendim anlamayacağımız dilden konuşurlar Vahiy gelir mi? Dünyada ayakları üzerine onu yürütmeye kadir olan. Adam ayaklarının üzerine hakikaten mi yürüyor, mecazem mi yürüyor? Hakikaten yürüyor. Onu diyor e, ahirette de yüzünün üstüne yürütmeye kadirdir. E bunun hakikat olduğunu, ifadenin zahiri üzere bırakılması gerektiğini, yorumu açık olmadığını anlamak için tane lazım? Gavur değilsen, gayba iman ediyorsan, Allah'ın kudretine, gücüne, kuvvetine inanıyorsan, e bunlar senin için hiçbir sorun teşkil etmez yani bunlara inanmak. Muhtecile kafasıyla, Ehl-i Sünnet gibi, Kur'an'a sünnete tam bağlı olan e, bir mezhep mensupları varken, Sen ne akılcı, mantıkçı, felsefeci adamlarla e, takılıp dinin imanı kaybediyorsun. İtikadını bozuyorsun, helak olursun ya. Evet. Onun için e, Sırat Köprüsü'nde bin sene çıkış var. Köprü böyle çıkışlı. Yükseliyor. Sonra bin sene düzde gidiliyor. Sonra bin sene inişe geçiliyor. Efendim O arada da 7 tane tevkif karakolu var. Orada da biner sene tutuklanıyor ve işte namazdan, dinden, imandan, farzlardan, mühim farzlardan sorgusu al ediliyor. Edilecek. İki iki tarafında da çengeller var. Asılmış. Mevla kimi emredersen. Bunu yakalan çekin aşağı cehennemin dibine. Onu çekiyor. Doğru cehenneme ama yakalayın e, Cehenneme götürmeyin orada biraz bekletin tırmalansın oralarda sürünsün oralarda Ondan, ondan sonra tamam o da sonra selamette salınıyor ama Baya bir acı ve işkence e, Çektiriyor e, Herkesin geçiş süreleri farklı Çünkü neden e, Kurtuluşları Amellerine bağlı dünyadaki salih amelleri ve ibadetleri onları ne kadar süratle e, geçirtecek kuvvetteyse, güzellikteyse, nurdaysa, bereketteyse ona göre hızlı gidiyor. Ama ne kadar ameli gevşek, ne kadar zayıf, nuru ne kadar az o zaman o kadar yavaş gidebiliyor. Yani peygamberler bile o noktada e, duruyorlar sıratta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müstesna Diğer enbiyazam, Rabbi sellim sellim. Peygamberlerin bile duası, Ya Rabbi kurtar kurtar. Yani beni kurtar. Artık sıratta ümmetlerini bile unutuyorlar yani. Öyle bir tehlikeli yer. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutmuyor. Sahabe-i kiramdan say hadiste geçiyor bu. Bir zat sorduğunda, mahşerde sen nerede bulayım ya Resulullah? O kadar kalabalıkta. İşte havz Kevser'in başına gel. Orada bulunuyorum. Orada da gelip bulamasam, o zaman mizanın başına gel. Günah, sevap tartıldı, terazi başına gel. Orada bulursa. Orada da bulamasam bak ne kadar açık adres istiyor, ne kadar sahabe-i zatlar ahirete nasıl inanmışlar böyle. Bizim gibi gelip geçirtmiyorlar konuyu, böyle teferruatını soruyorlar. O zaman ne buyuruyor? Sıratın başına gel, orada bulursam. Ben bu üç yeri şaşmam buyuruyor. Yani, Havz-ı Kevser, mizan sırat. Bu üç noktayı şaşmamdır. Bunların birinde beni bulacaksın. Tabi Allah izin verirse, buldurursa bulursun. Ama arama noktaları için haber ver. Neden? Havzu Kevser'den kovulan varsa, içemeyen varsa içireyim diye. Mizanda sevabı e, eksik kalan varsa fazla getireyim diye yani şefaat edecek orada. Veya sıratta tökezlenen varsa işte salavat okumanın bereketi falan, salih ameli varsa ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, şefaatiyle Sırattan geçemeyen varsa geçireyim diye. Mevzu bundan ibarettir. Onun için bu da böylece. Tezillü e, kayar bihi e, orada manasına, bafi manasına da olabiliyor. E, bihi de olabilir, aleyhi de olabilir. Nüskerler farklı tabi cümlelere göre değişebilir. E, tezillü efendim Kayar aleyhi onun üzerinde اَقْدَامُ kafirin Kafirlerin, imansların, dinsizlerin, müşriklerin ayakları kayar. O kesin kayar. Ha, gelir gelmez kızak gibi kayar. Cehennemin dibini boylar. Neyle? allah Teala'nın hükmüyle, hikmetiyle. Mevla böyle karar vermiştir. Ee, allah Teala'nın hükmüne mebni olan allah Teala'nın zulümden münezzeh allah Teala. Onun için kimin ayağını kaydırıyorsa oradan aşağı anla ki Ee, efendim o hak etmiş Fethi e, indirir o saray köprüsü düşürür. Tehvi düşer de baile mücadele oluyor. Tehvi düşürür birim onları kafirleri nereye? İlen neyar cehenneme düşürür. Ondan sonra e, ateşe atar yani. E, onlar ebedi olarak atılır. Bazı Müslümanların da oradan cehenneme düştüğü Düşeceği olur mu? Olur. Çünkü çok günahkar, çok bozuk adam yani. Bazı Müslümanlar da e, ama orada cehenneme muhakkak olarak yani düşürürse, onu sırat köprüsü atarsa aşağıya e, onunki günahının cezasını çekmesinin vaktine kadar ile sınırlıdır. Çünkü kadar da iman olsa cehennemde ebedi kalmaz. Ama sırattan e, Müslümanlardan da düşecek cehenneme var mıdır? Vardır. Çünkü cehenneme giren Müslümanlar olacağı kesin. Ama ebedi kalmayacağı da kesin. E cehenneme nereden giriyor adam? Sırattan düşerek giriyor. Onun için mecbur. E, sırattan Müslümanlardan da cehenneme düşen var mı sorusunun cevabı kesinlikle olacaktır. Ama tabii ki yani inşallah kaliyette olsun. E, Ve tesbütü sabit olur. Sabit Türkçeleşmiş yani. Durur aleyhi o köprü üzerinde ekdamül Müminin. Müminlerin ayakları ise sabit kadem olur. O zaman salih amelleri ağır gelenler. Terazi mizanda hasenat kefesi sakil gelenler ve selamete erenler. Günahlarıyla sevapları mukassir edilinde cevapları bir tane de olsa, bir tane bile olsa bir habbe kadar, bir tane kadar bile olsa sevabı fazla gelenler. Evet, onların ayakları köprün üzerinde sabit olur. De, bu da neyle? İşte onlar hak ettiler de e, işte efendim çok amel işte de değil değil değil. Amelle kimse ameli kimse cennete sokamaz buyur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Len yudkhila cennete, cennete sokamaz Hiçbiriniz amel ile ya Resulallah. seni de mi? Kale velane benim de amelim yetmez. İlla ente kemmedeni Allah rahmetiyle beni de kaplarsa kuşatırsa cennete koyar. Onun için kimsenin ameli allah Teala'dan Cennet'i hak etmeye ve sırattan e, kurtulmaya e, yeterli değildir. Ancak bi fazlillahi e, Allah-u Teala'nın fazl-u kerim e, onları ikram edecektir, kabul buluracaktır ve böylece e, onların ayakları sırat üzerinde sabit olacak. Sonra işte demin anlattığımız üzere kimisi göç açıp kapayıncaya kadar kısaldır, kimisi şimşek kimi, kimisi... Ee, süratli rüzgar gibi, kimisi kuş gibi, kimi at gibi. E kimisi de efendim koşarak atlı binekli değil. Yayan ama koşarak. Kimisi meşyen yürüyerek. Kimisi haben amellerinin farklılığına göre sürünerek cehenneme düşmüyor ama öyle şimşek gibi kuş gibi, rüzgar gibi nerede? At üzerinde binekli bile, hata deve üzerine binekli bile gitsen nerede? O yayan yürüyor. Kaç bir senelik yol Allah yardım ederse geçer. Ee, bir de kıldan ince kılıçtan keskin. E Mevla Kadir oradan yürütüyor. Fakat e, kimisi koşarak gidiyor, kimisi yürüyerek gidiyor. Bunlar tabi amelleri düşük olduğu anlaşılıyor çünkü zahmetleri fazla. Kimisi sürünerek, sürünerek ama de düşmüyor. Yani demek ki yine hasenat tarafı bir ağır gelmiş falan. E, cehenneme de düşmediği için e, gidiyor ama ameli de yetmediği için böyle koşturamıyor. Hatta böyle rahat da yürüyemiyor. Ya sürünerek, habben öyle demek. E, amellerinin e, farklılığına göre. Amellerinin ne kadar nuru varsa Şimdi namaz, salatun nuru, namaz nurdur diyor Hazret-i Şerif. Recep-i Şerif namazlarını kılsan, e, cemaatle diğer farzları kılsan, Heç kötü olsa kuşluk, kuşluğu yani farz namazlar da tabii nurla yeter de ne kadar nafilende de olsa o kadar farzları ikmal eder, itmam eden nurunu artırır yani. E nur ne kadar nur nereden kazanılıyor? Adamlar münafıklar Müslümanlara "Enzuruna naktebiş min nurikum." Biraz da bizim tarafa bakın, Sol tarafta münafıklar. Bunlar hep sağ tarafa bakıyor. Biraz da sol tarafa baksanız da nurunuzdan, ışığınızdan istifade etsek. dedik diyeceklerini Tahrim suresinde Kur'an'da Allah'ımız zikre diyor. varakum <gülüyor> feltemşu Gerinize dönün. Yani dünyaya geri gidin oradan nur arayın. Biz bu nuru başlarda bulmadık. Kabirde de bulmadık. Dünyadan getirdik. Nereden getirdik? Ya i̇şte Recep ayının oruçlarından, Recep ayının gecesi namazlarından, e, diğer gecelerini ihyasından, Berat gecesi, Kadir gecesi namazlarından, şer'i ihya, gündüzden oruçlarından E farzlar vacipleri konuşmuyoruz. O zaten farzlar, vacipler zorunlu şeyler. Onlarda da büyük nur var. Oradan aldık. İman nuru başta en büyük nur imandan gelir. E peki e sen şimdi buradan nur götürmedin, nar götürdün. Nar derken ayva var, nar var, yarı yarıya kar var demiyoruz yani. Nar ateş demek Arapçada nar. Cehennem ateşi anladın mı? Buradan sen nur götürmedin, nar götürdün yani nar ateş. Nur da Arapça, nar da Arapça. Ateş götürdü. Ondan sonra efendim, yahu Arapçada nar, yediğimiz nar nar mı demek? Yok be yahu. Arapçada nar ateş demek. Yediğimiz nar ruman. Fîmâ fâkiyetü ve nehlûn ve ruman diyor Kur'an'da. Cennetlerde meyveler var, hurmalar var, narlar var. O ruman o. Ama Nar, ateş. Nur götürmedin. Nar götürdün. Ateş götürdün. E kim kurtaracak seni? Amelin yok. Ama işte imanı olanlardan ne kadar zayıf da olsa, ne kadar ameli az da olsa, yine sürüne sürüne de olsa cehenneme düşmeyip sıratı geçecek olanlar var. E sırat neye göre genişliyor? Neye göre daralıyor? Amelinin nuruna göre genişliyor. Oho! Dört şerit asfalttan daha geniş doluyor. Adamın ameli güzelse ona genişliyor. Nurunun yaygınlığına bakıyor. Nur ne kadar intişar ediyorsa. Nur nereden kazanır? Namaz nurdur. İbadetler nurdur. Salih amellerle gidersen o nurun yaygınlığı senin etrafını parlatması hasebince nispetinde sırat yol genişliyor. Ama amelin ne kadar az Yol o kadar daralıyor. Çünkü amelin ne kadar az, nurun o kadar az. Şu mahşerde öyle adamlar olacak. Nuru, güneş, ay gibi bütün mahşer halkını aydınlatıyor. Öyle adam olacak, efendim, ay gibi. Çünkü güneş çok parlak. Güneş her tarafı aydınlatıyor. Ay o kadar aydınlatmıyor. E, Kimisinin ayın 14'ü gibi. E, kimisi işte ona göre ayın da on 14, 15'in gecesinin ışığıyla ikinci gece, üçüncü gece bir mi? Ameline göre nuru azalıyor. Kimisinin nuru, işte efendim, kandil gibi, lamba gibi, işte kaç volt? Kaç volta göre değişiyor. Şimdi ışıkların hepsinin voltu var. Değil mi efendim? Ee, ona göre ya arttırıyor, ışığı fazla oluyor ya az oluyor. Bu ameli ne kadar fazlaysa nur o kadar artı, artıyor. Ee, azala, azala, azala, azala, kandil gibi ve o sonra e, işte zeytinyağıyla tutuşan kandiller var. gaz lambası diyelim ona şimdi. Sizin anladığınız şey gazdan Gaz lambası gibi. O şimdi ampul kadar olur mu? Olmaz. Ama ameli daha az olsa mum kadar var. Hem mum nasıl? Mum daha az. O kadar ameli zayıf olduğu için. imanının nuru var tabi ama ameli, imanın nuru, amelinden dolayı o kadar az olan var ki ancak ayağının önünü görebiliyoruz. Ayağının önünü görsen büyük başarı mahşerde. Zifiri karanlık. ...münafıklar kaldık az zulümat içerisinde. E, ayağının ucunu ancak görüyor. Ayağın ucunu gören yürüyebiliyor. Ama ne kadar yürüyeceksin? 50 bin sene mahşer. Efendim 3 bin sene sırat. Bunlar nasıl geçilecek bu azıcık nurlarla? Gel şu ekin tarlamızda, şu dünya hayatımızda, şu kalan ömrümüzde, şu sayılı nefeslerimizde, can tendeyken, ruh bedendeyken... Şu Recep-i Şerif iki gece sonra gelmekteyken ne olur tevbeye müsaerahat edelim, cennete koşalım, yarışalım, salih amelleri kazanalım, itikadımızı tahsil edelim, bu dersleri dinleyelim, dinletelim, itikadı el üstüne göre tahsil edelim. Bir gözden geçirelim, sağlamlaştıralım, sağlamasını yapalım. Bir daha tehlikeli bir şey karıştırıyorum. Şu i̇nternetleri şunu bunu, her hocayı, haciyi dinliyorsanız karıştırmaması mümkün değil. Memlekette her türlü bozuk adam hocayım diye konuşuyor. Ehl-i sünneti muhafaza lazım, sonra amel. İtikattan önce amel olmaz. Önce itikat, sonra amel. Ve böylece işte cumartesi sohbetini dinleyelim. İlk gecenin şeyleri hazırlanalım şimdi ben. İlk günün zikirleri, orucu falan hepsini anlattık ya. Gece namazı, gün namazı neler anlatıldı ya saatlerce ya. Hazır ders. Millet teşvik edelim hemen. Efendim. Ondan sonra bu itikat dersini dinleyelim, dinletelim. Efendim, şifa Şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerin ümmetine... Yani bütün şefaat onda işte bak. Şifa-ı Şerif'e bu ona anlatıyor. Ham benim elimde buyur Kerem sancağı benim elimde buyur Rabbim bana çok lütuflar da buyuruyor. Şefaatimi o güne sakladım ben. Rabbim izin verdi buyuruyor. E lazım olacak işte. Mizanda lazım olacak. Onun için, bütün bu ayet-i kerime ve şeriflerden e, çıkan netice mutlaka hazırlanmamız gerekiyor. Onun için dünyada e, ameli salihi, nuru fazla olanlar hakkında geniş cadde oluyor, yol oluyor. Şimşek gibi de geçiyor, hiç geçtiğini anlamıyor. Dünyada e, amelinin nuru zayıf olanlara da çok ince geliyor ve dar oluyor. E, fa Allah'ın fazl keremiyle müminlerin ayakları onda sabit olacak. feyusâ <gülüyor> kûne Böylece onlar sevk olunacaklar. Yani sevkiyat Türkçeleşmiş işte. Sürülecek, götürülecekler. Nereye? İla de'ril karar. Kararlaşmak, karar karar kılmak yani istikrar. Bunlar hep Arapça kökeni, Karar onun kökenidir. İstikrar yerleşme yurdu. Yerleşme yurdu neresi? Dünyada yerleşme yurdu yok. Köyden yerleşin geldiğin kente, kentten geldin, o mahalleden, o mal mahalle, oradan oraya. E ne olacak? Yok koca de ben öyle oradan oraya değil. Ben 1950'de işte efendim e, Fatih Çarşamba'ya gelmişim. İşte benim babamı baz alsam misal. Artık 50'den de evvelde yani. Ondan sonra ne yapmışım? Şimdiye kadar 85 yaşına gelmişim. E, Fatih'te Çarşamba'da duruyorum. Ben öyle intikal eden biri değilim. Anladık ama Ebedi durmayacaksın ki oradan da işte ya Edirne e şey kapı ya Kozlu'ya ya, ya Tozlu'ya bir yere için Toprak olarak oraya gideceksin vefat edince. Ondan sonra ya ondan sonra da ya cennete ya cehenneme. Devamlı yani nakil var intikal var. Esas karargah ebedi duracak yer. Ya cennet ya cehennem. Arası yok. Ancak e, Araf'ta bir süre duranların da Sonu cennet olacağını Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Fakat cehenneme girecek Müslümanlar da olacak. Onlar da sonu cennet olacak. Yine cennette istikrar edecekler. Çünkü sonsuz hayat olduğu için istikrar. sonuna Sonu muhteber Ve sıratta ayakları sabit olup geçebilenler, yani kaymayanlar, cehenneme yuvarlanmayanlar feyusakûne sevk olunacaklar. ila dârin karar Ebedi istikrar ve kararkâh karar yurdu olan e, cennete gönderilecekler. Cehennemden kurtulmuş olacaklar. Ondan sonra e, böylece e, cennete yerleşecekler. Buradaki sebeple nedir? Yani sıratı geçirmese, direkt cennete gitse, e, yani Müslümanlar zaten cennete gidecek. Burada niye zahmet çekti falan veyahut da ne lüzum vardı bu sırada falan? Mevla'nın hikmetleri var. için kâfirleri de sokacak oraya. Münafıkları da sokacak oraya. Fasıkları da sokacak oraya. Mümin, salih müminler sokacak oraya. İşte herkes orada müşterek. Peygamberler bile geçecek. E şimdi o noktada herkes orada müşterek olduktan sonra müminlerin geçtiği bak şimdi net cillezi cillezine takva. Takva sahibini kurtaracağız. Meryem suresi haati. E, zalimler orada ne kadar hasretete düşecek? Ne kadar pişmanlık çekecek günah işleyenler? şirke düşenler eyvah günah derken normal günahlar illaki bir affı var ama tabi işte e, hiç tevbesiz e, kul haklarıyla falan gidenler işi zor o zaman onlar çok nadim olacak pişman olacak Yani nasıl yaptık nasıl ettik e, onların Müslümanlarla birlikte o yola sokacak ama on sonra müminlerin kurtulduğunu geçtiğini kendilerinin yuvarlandığını çile çektiğini görünce çok pişmanlıklara sebep olacak Ama artık o saatten sonra orada iş düzelmez. İş burada düzelmez. Mevla bunu göstermek için hem müminlere müjde olsun, mükafat olsun, fazla sevinsinler. Bir insan e, anadan babadan kalma gibi olan miras yedi derler. E, bir rahatla alışkın olduğu için çok zevkini çıkaramaz. Ama çok çile çektikten sonra bir tadına ererse onu tad, zevki başka olur yani. Bu itibarla efendim Biz şimdi hapislerde kaldık bu kadar seneler. Ne çileler çektik falan. E çoluk çocukla sofrada bir çay içsem of çok kıymetini biliyorum. Ama şimdi öbür türlü e, hapis görmemiş, çile çekmemiş, hiçbir nazarette kalmamış e, bir adam e, mutad olarak devamlı çay çorba içtiği için ondan bir özel bir zevk alamaz. Ama benim çok farklı bir tadım oluyor orada. E neden? Hürriyet, özgürlük. Şudur butur yani. Orada da o... tutuklamalar, tevkifler, sırada durdurmalar, hesaplar, kitaplar ya e bunlar insana bir çile çektirir. Hatta bu amelin çok düzgün hiç rüzgar gibi geç git. O ayrı bir şey. Ama varsa iş, yamuklukların orada biraz çileler çektirir. Tam düşme, cennete düşmeyip cennete gitersen o, o zaman Allah o kurtuluşun efendim e, tadı başka olur yani. Mevla bu hikmetlere memniyen e, ne yapıyor? Ee, bu gibi mizan gibi surat gibi havzu kefser de olacaklar yaşanacaklar içebilecek miyim içemeyecek miyim heyecanlar telaşlar falan bunların hepsi ni Müslüman kullarına da yaşatacağını e, Hami sallallahu teala alemsen vasıtasıyla bizlere bildiriyor. Sonra iki tane e, surat var Buhari hadislerinde anlaşılıyor. Biz tefsirde de yazdık onu. İmam Kurtubi bunu çıkartmış. Çok doğru zaten. hadis şefleri belli. O meşhur bu anlattığım sıratı geçtikten sonra kim geçebiliyor ancak cennete gidecekler. Ama orada böyle ufak tefek hak hukuk varsa ufak tefek onların da helallaştırılması, hibelleştirilmesi bağışlandırılması yapılmadıkça yine cennete giremiyor. Onun için bir adamın birinin üzerinde bir kuruş, bir direm alacağı vereceği kalsa 70 peygamber kadar ameli olsa tabi mizanda ağır geldi. Sıratı geçti. Ama bir kuruşun bile hesabı var. Onun için o noktaya geldiğinde bir köprü daha var. Bunu da ilk mi duydunuz bilmiyorum. Ben belki sohbetlerde bir derste geçti. Çok tekrar ettiğim bir konu değil. Ama bir derste geçtiğini hatırlıyorum. Bu da Bukhari hadis-i şerifinde geçiyor. Bukhari'de iki sırat var yani. Çünkü ne buluyor hadis-i şerifte? يَجُوزُ الْمُؤْمِنُونَ sıratı. Müminler sıratı geçirdik. yani salih müminler işte takılmadan cehenneme düşmeden geçenler. Sıratı geçtiler. E nereye, nereye gitmesi lazım? Sırattan sonra hemen e, cennet zannediyorsun." Değil işte öyle. Feyhbesune. Yine tevkif var. Durdurulacaklar. Bu Buhari hadisi. Ala bir köprünün üzerinde bir daha durdurulacaklar. Beynel cenneti vennar. Cennetle cehennem arasında. Ya bunlar cennetlik sıratı geçti zaten. Allah'ın kasemi e, yerini buldu. Rabbimizin yemini gerçekleşti. Herkes cehennem sıratı ceh, cehenneme uğrayacaktı. Hem buna uğradı geçtiler. Dur bakalım. Bir köprüde durdurulurlar. حَتَّى اَتَوَاهَبُ الْحُقُقَّ بَيْنَهُمْ اَتَوَاهَبُوا هِبَلَشَكْلَرْ Meccanen. Karşılıksız bağışlayacaklar. Hakları nerede? Beyni varırlar. Mahşerdeki o büyük haklar şunlar buna Onlar ayrı hesap. Ama Son noktada yine ufak tefek ne kaldıysa zerre kadar hak bırakmaz. Yoksa cennete giremez. Onun için bir kuruşunu dahi bir Müslümanın bir ibresini, bir iğnesini, bir e, odununun kıymığını bile kopartmışsa ufak bir şey. Ama o hakları birbirine bağışlamadıkça e, giremezler. O hakları bağışlayacaklar ve böylece bir umumi sırat var. O bütün insanlık için. Demin beri anlattığım cehennemin üstüne kurulan bir de hususi sırat var. Hususi sırat kantara olarak geçiyor. Sırat da köprü demek, cisir de köprü demek, kantara da köprü demek Arapçada o bu hadiste sıratla kantara geçiyor. O köprü de özel. Kime özel? E, cennetliklere oraya cehennemlik olan hiçbiri gelemez çünkü öbürleri ilk sırattan düştü düştü, düştü zaten. Cehennemlikler düştü. Geçemez oraya. Bunlar hususi sırat. Yani cennetliklerin köprüsü özel. Bir kantara var. Orada e, bunu pek insanlar bilmez. Sırat tek midir, iki midir? İkidir. Birisi umumidir, kafir, müslüman, münafık, fasık. Hepsi birden. İkisi hususidir. Sırf cennetliklerin geçeceği. Ama oraya da geçmeden kul haklarının En ufağına kadar, e, zerresine kadar hibeleşecekler, e, birbirine bağışlayacaklar. E, hadis şerifte Bukhari Rikak kitabında geçiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: müminun nari. Müminler ateşten halas olur. Bak, çünkü birinci köprüyü geçen cehennemden kurtuldu da, cehenneme uğrama yok. ve alek antarın bein el cenneti öner. Cennetle cehennem arasında. bir köprüde cennetlikler ama sırf cennetlikler durdurulacaklar. E feyukasu <gülüyor> libadi min badin e mazalimu kulakları ara kimi kiminden kul hakkı varsa o haklar kıssas yapılıp alınacak. Kanet fit dünya dünyada aralarında herkesin bir hukuk gelişmiştir. E bazıları bazılarının hakkına geçmişlerdir. hatta iza huzibu ve nukku huzibu tehzib edildiler yani sızdırıldılar süzdürüldüler arındırıldılar ve nukku tenkı'den geliyor. Eee ak pak edildiler yani zerre kadar kul hakkı bir şey de kalmadı. izin levm fi duhuli'l cenneti onlara cennete girmesine izin verilecek. girdikleri zaman fevcellediğin hepsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'in beydi ile احدو اهتا بمنزلي في الجنه منه بمنزله كان في الدنيا cennette de girdikleri zaman onları mevla sağlayacak cennette adam dünyadaki mahallesini, köyünü, evini 40 sene, 50 sene, 100 sene yaşadığı sokağını, evini, ocağını dünyada ne kadar çok biliyorsa şu alzheimer olmadıysa, bunamadıysa evinin yolunu bulur. Hem de ne kadar iyi bulur. Kaç sene kalmışsa o kadar da Yerleşir kafasında. Dünyadaki ikametgahını e, nasıl buluyor da biliyorduysa cennete ilk girer girmez cenneteki köşkünü, sarayını, ailesini de dünyadaki evini bulduğundan daha kolay bir şekilde bulacak. Bunun Kur'an'dan delil var mı? Var. Kıtat Suresi'ne <gülüyor> Onları cennete girdirecek ve cennetteki yerlerini onlara tanıtacak. Hatta girdirecek muzari ile tanıttı mazi ile yani gene onları onlara yerlerini tanıttı. Allah cümlemize dünyadaki evimizden ocağımızı bildiğimizden ziyade cennette makamımızı, menzilimizi göstersin fazlü keremiyle. Ölmeden görenlerden eylesin. Dünyadan çıkmadan rüyasında veya zuhuratında veya melekler geldiğinde yaka zaten daha çünkü birçok namaz hakkında İşte Berat gecesi namazına, galip gecesi namazı, cennetteki yerini görmeden ölmez. Birçok faziletli amelde var. Cennetteki yerini görmeden ölmez. Bu ne kadar önemli bir şey ya. Daha dünyadan e, bu onu gördükten sonra adam daha ölüme telaş eder mi? Kabirde sıkışır mı? Sıkılır mı? Mahşerde elli bin sene bunalır mı? E, ölmeden gösterildi zaten. Onun için vat şerif Şerif'te Bukhari'dir. Burada da iki e, köprüden Ee, bahsediliyor. 13'ün e, kardeşlerim ebedi istikrar yurdu olan ahiret darul karar ve innel ahireteye darul karar Ne buluyor Kur'an-ı Kerim'de? Esas karar yurdu temelli kalınacak yer arıyorsanız ahirettir. Ama cennet ama cehennem. Onun için cennet tarafını seçin. Cennet amellerine başvurun. İman ve salih amellere tevessül edin. Vebtehu uleyil vesile Cennet'e ulaşacak vesileler arayın. Ki bunlar iman, amel salih, ulema, evliya, e, sohbetler, ilim meclisleri, zikirler. Bunlar hep vesileler. Mevla böyle emrediyor. Sen şimdi bu dersi dinlemezsen bu, bu hususta itikadın düzgün olabilir mi? Ha başkasından öğrendiysen olur. Kitaptan okudun olur. on demiyorum bana bağlı, beni dinlemeyen demiyorum istemiyorum. Bu konuları hocalardan, eliflet ulemadan dinlemezsen, sohbet dinlemezsen veya kitapta okumazsan, Nasıl itikam olacak? Nasıl yolunu bulacaksın? Daha imanın tehlikedir. Önüne gelen internetten mesela sırat mırat uyduruyorlar. cüppeli hurafeci bilmem ne. O da hadi ben benden de o kadar. E gitti yoldan çıktı işte. Onun için vesile arayın. Vesile aracı demek. İşte bu dersler aracıdır. Kurtuluşumuza vesile olacak inşallah. Dinleyelim, dinletelim. Ve suratı şimşek gibi geçen bahtiyarlar zümresine erelim erdirilelim Allah'ım bizim cümlemize fazlü keremiyle bu bahtiyarlıklara nail ve mazhar eylesin. Amin amin amin. ve sallallahu aleyhi ve selle Muhammed ve ali ve sahabe sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Sohbetleri kaçırmayalım. Eee Yusuf adresimize üye olmayı unutmayalım. Üyelerimizi artıralım. Para yok, pul yok. İlim var, amel salih var, zikir var. Ee, i̇nşallah kardeşlerimiz önümüzdeki akait dersinde de Havz-ı Kevser'e iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Havz ile alakalı konulara inanmak şarttır. hususunu İmam Gazani Hazretleri işleyecek haftaya çarşamba e, o derste de buluşmak üzere Rabbimize emanet ediyorum.